Merhaba, Su Akın'a hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Bu hafta IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin hazırladığı ve sunduğu, 27 Eylül'de sunduğu, kamuoyuyla paylaştığı rapordan bahsetmeye devam ediyoruz. Bu raporda bilimsel veriler var ve iklim değişikliğinin %95 ile %100 arasında insan kaynaklı olduğundan bahsediyor rapor. Evet 2007'deki raporda bundan önceki raporda 2100'e kadar dünyadaki deniz seviyesinin 58 santime kadar yükseleceği söyleniyordu. Ancak bu raporda böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Böyle bir konu ele alınmamış değil mi? Bir tespit var ama deniz hmm. seviyelerinin yükselmesine ilişkin 19 santim yükseldiği ifade ediliyor. Dünya ama o geleninde. geçmişle ilgili. Evet, evet bir hmm. yükselme var. Hmm. Bir önceki raporunda 58 santim ...yükselmeyi öngörüyordu 2100 yılına kadar Kaber, ve evet. bu e, öngörüsü de o dönemde bile eleştiriye tabi tutulmuştu. Çok iyimser veriler olarak algılanmıştı Hı -hı. genel kamuoyu tarafından. E, ama biliyoruz ki Kuzey Kutbu'ndaki buzullar hızla erimeye devam ediyor. Evet. E, yani deniz seviyelerindeki yükselme 58 santim değil artık. Çok geniş kesimler tarafından 1,5-2 metre. Şimdi program içerisinde daha detaylı konuşuruz, daha fazla e, yükselme beklentileri de var. Evet. Evet, bunları konuşmak üzere ve özellikle de bu raporun e, bahsettiği gerçeklere, yani deniz seviyesindeki yükselmenin Türkiye yansımalarını konuşmak üzere bir konumuz var. Mahir Ilgaz, 350 orktan, hoş geldin Mahir. Hoş bulduk, hoş geldin Mahir. Hoş evet. Bulduk, teşekkür ederim. Şimdi e, senin e, yazdığın çok güzel bir makale var, Neşan Geografik'te. Türkiye'deki deniz seviyesi yükselmelerin nelere mal olacağını nasıl sonuçları olacağını anlatmışsın risk altındaki topraklar başlıklı bir yazı İstersen oradan başlayalım Türkiye'yi neler bekliyor daha doğrusu içindeyiz zaten iklim değişikliği şu anda neler oluyor gelecekte neler olacak onlarla ilgili biraz konuşalım. Konuşalım yani senin de dediğin gibi e, içindeyiz zaten iklim Hı -hı. değişikliğin 19 santim bu arada programı açarken siz söylediniz e, işte yüzyıl başından bir önceki yüzyılın başından Hı -hı. beri yükselmiş ama e, şeyi de unutmamak lazım hükümetler arası iklim değişikliği panelinin e, içindeki o hükümetler arası lafını unutmamak lazım evet. e, çoğu zaman siyasi manevralara e, da sahne olabiliyor e, IPCC'nin açıkladığı sonuçlar IPCC 19 santim dedi ama e, şunu da söyledi e, son 800 bin yıl içinde atmosferdeki sera gazı e, oranlarının en yüksek olduğu dönem mi yaşıyoruz? Hı hı. Bu bir. İkincisi e, bundan önceki e, büyük erime buzul erimesi döneminde deniz seviyeleri bugüne oranla 5 metre daha yüksekti. Evet. Yani dolaylı olarak aslında Ayfisti demiş oldu onu. Ee, Ayrıca burada Grönland ve <gülüyor> Antarktika buzullarının erimesi bu hesaplamaların içerisinde dahil edilmediği ibaresi evet, evet var evet evet o da var ee, yani işte sadece Grönland buzullarının bir buçuk ila dört buçuk metre arasında e, deniz suyu seviyesi yükselmesine etki edebileceği vurgusu da yapılıyor evet. hı hı. yani onu e, söyleyelim Epey e, ciddi bir yükselme bizi bekliyor. Türkiye nasıl etkilenecek? Evet. E, bundan e, konusuna dönecek olursak. Şu var. E, yani Avrupa Çevre Ajansı raporlarına baktığımız zaman. Yani bunlar da IPCC raporlarına bir şekilde giriyor tabii ki. Hı hı. E, hakemli evet. her türlü bu konudaki çalışmaların e, girdiği gibi. Yüzyıl sonuna kadar 60 santimetre civarında hı hı. bir deniz seviyesi yükselmesi bekleniyor. Şimdi 60 santimetre yükseklik deyince insanların... Yani ben mesela bu konuyu araştırırken kafamda çok canlanmıyordu 60 santimetre ne ki diye düşünüyordum hiçbir şey ama diye hiçbir şey değil diye düşünüyordum aynı sıcaklık artışında olduğu gibi yani bir derece yükselme ne nasıl bir etki yapabilir evet. ki mesela, evet. yani sonuçta ifade edilen rakamlar o kadar büyük olmayınca bunların etkileri konusundaki şeyler de öngörüler de sınırlı oluyor yani ötesini düşünemiyor ama bugüne kadar 0.9 derecelik bir artış var evet Evet. Ee, ve bunun etkilerini hızlıca böyle bir sayacak olursak aslında 19 santimlik bir deniz seviyesinin yükselmesi. Bu arada yani sayamıyoruz aslında ama e, sellerdeki artış, kasırgalardaki artış, kuraklık oranlarındaki artış, orman yangınlarındaki artış. Böyle hepsini artı artı sıraladığımızda aslında ufacık rakamlardaki oynamalar ma sonuçları görüyoruz. Evet. Ya bunun da sebebi aslında şu yani e, bu ekstremler de aynı zamanda artıyor... ...çünkü sadece ortalama artmıyor... Evet, ee, evet. ...aynı zamanda evet. aşırı uçlar artıyor... ...yani e, birdenbire... Işte ...sıcaklık örneğinden geceki olursak e, ...yaz ortasında en yüksek sıcaklık 40 derece yerine... ...49 derece olabiliyor... ...yani evet, <gülüyor> oradaki evet, evet. 9 derecenin Çok farkı ...çok büyük, da büyük oluyor. Mesela yani... Evet. E, ...savrumalar Hı. artıyor... ...deniz suyu seviyesindeki yükseklik söz konusu olduğunda da... ...su yükselmelerinde de... ...başka faktörler devreye giriyor... ...örneğin e, erozyon devreye giriyor... ...yani... Hı -hı. E, ...su yükselmesinin yol açtığı ciddi bir erozyon var... ...ve bu çok ciddi oranda toprak kaybına yol açıyor. Evet. Evet. Buzulların erimesinin başka etkileri var. E, fırtınalar, aşırı hava olayları artıyor. İşte bu sene e, geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırma vardı. E, onun sonuçlarına göre... E, ...örneğin bu yıl içinde... ...yaşanan aşırı iklim olaylarının... ...yaklaşık yüzde ellisi... E, ...kutup buzullarının erimelerine bağlanıyordu. Hı. Evet. Evet. Bu gibi etkiler oluyor. Türkiye'ye bunun üzerinden dönelim. Hı hı. Ee, Türkiye için içinde bulunduğu havza için Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda farklı farklı öngörüler var. İşte en iyimser öngörü yüzyıl sonu itibariyle 0.34 34 santim e, yükselme. Hı hı. Ee, bu en iyisi tabii. Yani. En iyimser en ve en bu aslında hani hı. 19 santim zaten yükseldiğimizi varsayarsak hı hı. E, çok da biraz hı hı. fazla hı hı. iyimser olarak hı hı. değerlendirilebilir aslında. Hı hı. Evet. Kötümser tamirler 2 metre, 2.3 metre, 2.6 metre e, gidiyor böyle. Hatta bunlar kısa dönem e, su yükselmeleri onu da söyleyelim. Yani Grönland veya işte kutup buzullarının e, erimesi gibi e, büyük buzul kütlelerinin erimesiyle e, oluşacak e, deniz suyu yükselmesi 6 metreler. E, işte, hatta... E, daha biraz daha zaman ölçeğini arttırırsak onlarca metreye kadar çıkabiliyor. Evet o rakamları bazen telaffuz etmekten bile e, biz çekiniyoruz. Çünkü Hı. hani bütün buzulları Yenemez kaybetmemiz gibi. durumunda e, 66 metre telaffuz edildiğini duydum ben. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani tahmin ben edemiyorum. Ben baktım <gülüyor> ee, şöyle internette bir e, site yapılmış çok gerçi körü ve Hı -hı. E, aldığı model tabii e, çok ince hesapları. Katmıyor i̇çermiyor, içermiyor ama e, hani bir fikir edinmek açısından oraya işte girebiliyorsunuz e, farklı farklı rakamları. Ben 66 metreye de girdiğim zaman dünya tamamen farklı bir yer oluyor onu söylemek lazım. Katalar yani. bambaşka. Tabii Hı -hı. yani Türkiye e, örneğine geri dönecek olursak da e, yani Türkiye'de 10 metrelik falan bir yükseklik e, olduğu zaman e, nasıl bir etkisi olacağı zaten kestirilemez. Evet, Şunu şöyle. söylemek gerekiyor yani Türkiye'nin bugün 28 ili var denize e, kıyısı olan diyelim yani Türkiye'nin e, önemli bir toprak kaybı olmadı su yükselmesinden dolayı ama bu e, 28 il Türkiye -Safi yurt dışı hasılasının çok önemli bölümünü oluşturuyor İstanbulların içinde neredeyse beşte birini dörtte birini tek başına e, Hı -hı. oluşturuyor evet. ve e, böyle bir durumda da ne oluyor kaybediyorsunuz. Evet. Evet çok büyük bir kayıp oluyor bir de şey var mesela katil yosunlar yayılıyor Akdeniz suyundaki ısınma sonucunda daha böyle bir sürü başka yönleri tabii, de var sadece hani yani... toprak kaybı diye bakmamak lazım aslında çok fazla sonuçlar var mevsimlik işçilerin durumu mesela tamamen başka yerlere gidiyor yani Onları et, da işin e, içine katmak lazım yani. Tabii ki yani su yükselmesi mekanik düşünüyoruz işte. Yani, yani. Ne kadar yükseliyor, ne kadar su, toprak suyun altında hmm. kalıyor vesaire. Evet. Böyle genelde değerlendiriyoruz kendi içimizde. Ama evet. e, hani işin bir de gerçekteki etkilerine, pratik etkilerine baktığımız zaman... ...bir ekolojik etkileri e, yaşamın sürdürülebilmesini çok zor bir e, hale getiriyor. Çünkü evet. e, biyolojik çeşitlilik çok ciddi oranda e, etkileniyor, ciddi oranda değişiyor. İşte daha bugünden Akdeniz'de... E, Deniz yaşamında çok ciddi azalma var. Evet. İşte katil yusunlar e, artmaya başladı. Daha doğrusu bunları da böyle katiliyosun veya başka böyle Katilin korkunç evet e, şeyler <gülüyor> Aslında koyuyoruz ama. Yani Akdeniz e, T yaşamayan e, daha sıcak türler. Evet bölgelerde hmm. yaşayabilen e, canlı türlerinin akınına uğramış durumda. Aynı. Böyle evet. ifade etmek böyle gerekiyor ifade etmek e, ve evet. oradaki ekosistemi yani e, Akdeniz e, T ki bundan ekosistemi Alt üst eder nitelikte yani katil hmm. olmasının ya da istilacı olmasının nedenini böyle zaten. açıklıyor olmak <gülüyor> lazım ama belki şu kıyı kısmında bir daha bak biraz daha uzun boylu konuşabiliriz diye düşünüyorum bu deniz seviyelerinin yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin kıyı kesimlerinin etkilenmesi meselesini çünkü bu Mesele hani kıyı bölgeleri her zaman böyle olmuştur. Nüfus açısından çok yoğun bölgelerdir. Evet. Türkiye'nin de nüfus ortalamasının 3 katı e, yoğunlukta kıyı bölgelerinde yaşayan insanların sayısı. Yani 2015 itibariyle 32 milyon. Evet yani bu 32 milyonun evet topraklarının e, sular altında kalması birinci şey. Sonuç ama aynı zamanda bunun ekonomik sosyal etkileri söz konusu olacak. Yani Türkiye başı başına bir yerden ya da Türkiye sınırlarını terk ederek bir bölgeye taşınmayacak olsa bile kıyı bölgelerinden içlerlere ya da daha yaşanabilir bölgelere göçler söz konusu olacak. Çünkü ekonomiyle yani buranın kıyı bölgelerinde tarım üretimi var, turizm var. Bunların e, tamamen ortadan kalkacağını Göç de aslında bir semptom olarak ele alınması lazım evet, belki hı. orada. Çünkü e, şuna bakalım yani Türkiye'nin kıyı bölgelerinde çok önemli tarım faaliyetleri yürütülüyor. Hı hı. E, ve o bölgelerin önemli bir kısmı da alçak bölgeler. A, evet, e, evet, yani deniz suyu seviyesinin ya bir miktar altında ya deniz suyu seviyesi civarında hı hı. veya bir veya iki metreye kadar yükseklikte bölgeler. Ve aynı zamanda ciddi tatlı su kaynakları bulunduran bölgeler bunlar. Evet. Ee, şimdi bu faktörler birleştirdiği zaman Türkiye'de... Deltalar. Deltalar aynen. Su yükselmesinde, deniz suyu seviyesi yükselmesinde bir e, Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde yirmi birden birdenbire tarıma elverişsiz hale geliyor. Evet. Tarım yapılan toprakların yüzde yirmi yedisi birdenbire tarıma elverişsiz hale geliyor. Evet. Bu bir. İkincisi e, yeraltı su kaynaklarının çok önemli bölümünü kaybediyor Türkiye. Çünkü yeraltı Hı. suyuna tuzlu su karışmış oluyor. Evet bunda evet. başka faktörlerle birleştirecek olursak yani Türkiye zaten geçtiğimiz yüzyıl ortalarında e, yeraltı su kaynaklarının önemli bölümünü kaybetti, kaybetti. Hı hı. bunu Kız, biz sık sık söylüyoruz programlarımızda evet. NASA'nın bir tane yakın zamanda bir uydu e, fotoğrafı vardı e, bu yılın başlarında yayınlandı hı. yanlış hatırlamıyorsam orada zaten e, özellikle o gösterdikleri uydu haritasında Dicle Havzası'nın su kaybını gösteriyordu ve yüzde elliye yakın oranda %50-60 arasında kaybettiğini Hı. ifade ediyordu ee, yeraltı sularının ee, bu çok ciddi bir kayıp demek hepimiz evet. açılsından. Çünkü bu yeraltı su kaynaklarının yenilenme süreleri aslında hı hı. E, çok hassasiyetle dikkat edilmesi, korunması gereken e, şeyler gelecek için, geleceğimiz için. Oysa şimdiden kaybetmiş durumdayız. Şeyi de söyleyelim yani IPCC raporuyla açtık programı. E, ona bir e, çok kısa geri dönüş yapayım ben. E, IPCC raporunun bölgesel e, etkilerle ilişkin e, kısmında Akdeniz havzasıyla ilgili söylenen şeylerden bir tanesi de kuraklık artacak. Hı hı. Yağışlar azalacak. Türkiye ve benzer ülkeler üzerindeki bunun etkisi de Türkiye şu anda e, su e, kaynakları konusunda risk altındaki ülke ve doğrudan e, su kıtlığı çeken ülkeler e, arasına kayacak. Giriyor, evet. Yani, evet. Zaten çok ince bir çizgideyiz. Ara verip kuraklığa çiziyoruz. öyle mi devam evet, edelim? Ara evet. verelim. Evet. Kayıya Tresa'dan dinliyoruz. Latino Amerika. Sağolun. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frigo en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina hoy Oye, tú no puedes comprar al viento.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 una viña repleta de uva un cañaveral bajo el sol en cuba soy el mar caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural tú no puedes... Su hakkında konuğumuz Mahir Ilgaz, 350 Ork'tan. Şimdi devam ediyoruz konuşmaya iklim değişikliği, kuraklık ve Türkiye'deki etkileriyle ilgili. Evet, son bölümde şeyden bahsetmiştik, kuraklığın etkisinden bahsetmiştik Türkiye'ye. Olağanüstü şeyler yaşıyoruz. Türkiye'nin en yağışlı bölgesi Giresun, Rize diye e, bilinen bölgelerde e, daha öncelerinde de yine sohbetini yapmıştık. Çocuklar güneş açsın diye bir ritüel gerçekleştirirken on, o bölgedeki insanlar şimdi yağmur duasına çıkar haldeler. Ordu da tamam. e, olmuştu. E, ve arkasından da seller almıştı orduyu. E, bu bölgede çok yoğun bir kuraklıktan bahsediyoruz. E, yani yağışın azalmasından bahsediyoruz. Ürün çeşitlenme üründe değişiklik oldu. Artık buğday ekiyorlar. Ben buğdaya geçtiler artık. Öyle evet, bir durum var yani istemeyen fındık, türlere geçtiler. Fındık da ekiliyor ama buğday Hı. denenmiş Sinop ve Samsun'da Hı. yanmış. Yanmış. O Hı. bile ona bile yeterli evet. su yağmıyor yani. Onu anlıyoruz burada. E, şu var yani fındığın kendisi e, benim kardeşim orada e, fındık mesesiyle ilgili projede e, çalışırken e, onunla konuşma fırsatı buldum. Fındığın kendisi çok emek istemeyen bir ürün. Hani yani bunu tırnak içinde kullanıyorum tabii ki her türlü tarım hmm. ürünü emek sırasında. yoğun. Toplanma sırasında hmm. çok emek yoğun ama genelde işte o bölgenin yağışıyla idare edebilen evet. bir ürün. Hı hı. Ama işte sulama gerekmeye başlamış. başlamış. Evet. Hı hı bu bu yazın haberlerinin e, önde gelen, önde çıkan haberlerin arasındaydı fındığın e, ağaç üzerinde yandığına ilişkin haberler yani. çok sık Haziran ayında çok özellikle kuraklık olmuş Haziran'a Hı. kadar nispeten daha e, iyiymiş Haziran ayında olan çok e, yoğun kuraklık ani bastıran kuraklık İşte bu aslında tüm bu iklim değişikliğinden beklenen aşırı hava olayı şeyine de Hı. profiline de uyuyor. Ekstrem ani beklenmeyen evet. birden ekstrem. ve e, öyle olunca da e, ciddi risk altına girmiş ürün. Evet. Peki Şimdi İstanbul'da neler oluyor? Birazcık da ondan bahsedelim. Bu deniz seviyelerinin nasıl etkiliş? durumunda? Biz İstanbul olarak ne hale gelecek <gülüyor> diye? Yani çok farklı öngörüler var. İstanbul bir deniz şehri zaten. Ee, Hı -hı. Her şeyden önce etkilenmemesi mümkün değil bu. düşünülemez bile. Ee, İstanbul'un sahillerinde yerleşim Hı -hı. çok fazla. İstanbul'un kendisi e, iki metre deniz seviyesinin yükselmesi halinde zaten su kaynakları neredeyse kendi su kaynaklarının öz su kaynaklarının e, yarısına yakınını kaybedeceğini öngören bazı çalışmalar var. Evet. Hani daha uzun vadeli veya daha ani olabilecek e, işte altı metrelik falan yükseltilerde e, o zaman zaten ne kalır geriye? <gülüyor> şey oluyor e, kanal İstanbul açılıyor. Evet. Doğa tarafı Doğal olarak da <gülüyor> evet, <gülüyor> öyle bir şey var. Diyeceğiz. Şimdi evet e, senin yazının da yer aldığı e, National'da bir harita e, canlandırılmış. Evet. İşte tarihi yarımada ve risk altındaki kıyılar diye onda 2.6 metrelik bir yükselme olması durumunda ki bu söylediğimiz e, miktar hani çok sür di şey değil, değil yani evet. öyle bakmak hmm. lazım herhangi bir tedbir alınmazsa ki tedbir alındığı noktasında da e, bir fikrimiz yok bir adım atılmıyor onu da söylemek lazım e, Çünkü Atyas havzasının daha az etkilenc konusunda yetkililerin hükümetin böyle bir şeyi var herhalde. Rahatlığı mı var diyelim. Yoksa iklim değişikliğini <gülüyor> tamamen ciddiye almadıkları için aslında bir süre Akdeniz havzasının daha yavaş etkilendiği gibi şeyler e, öngörüler yapıldı ama bu değişti. Son yıllarda Hı -hı. öyle değil. A aynı eşit derecede etkileniyor. Yani zaten Hı -hı. ciddi bir farkta aslında pek akla mantığa uygun bir şey değil. Değil değil mi? Yani. Evet. Türkiye de dünyanın dünya üzerinde bir ülke. Evet. E, Üç tarafı da denizlerle çevrili olduğuna göre hani bunun için Türkiye çok edem, böyle e, fizik ya da başka bir bilim bilmeye gerek yok. E, yükselecek buradaki seviyede yükselecek. yükselecek. Şu Hı. var tabii yani o harita çalışması da dahil olmak üzere bunların hepsinin e, öngörü olduğunu söylemek lazım. Yani daha kötü de olabilir, daha az da olabilir bilmiyoruz onu tam Hı. olarak. E, ama e, şu var hiçbir önlem alınmazsa e, çok iyimser olmak bu konuda pek mümkün e, değil. E, mümkün değil. <gülüyor> evet. Bir de şeyi eklemek lazım herhalde. Şimdiye kadar öngörülerde iyimser olan kısımlar değil de daha beklenmedik ve kötümser olan kısımlar hayat buldu. Öyle bir şey de var. Şu ana kadar öyle oldu. Evet yani şu ana kadar şecerimize baktığımız zaman maalesef <gülüyor> evet. öyle gittiğini görüyoruz. Evet şimdi bu evet. işte e, 2.6 metre yükselmesi durumunda ne no olur diye e, İstanbul haritası çizilmiş yeni kapıdan e, Ak içlerine kadar işte kapalı çarşının çok yakın bölgesi diyelim hı hı. E, Topkapı Sarayı neredeyse e, suların altında kalıyor gibi çok yaklaşmış Ö, önü en ön kısmı evet. e, sulara kalacak diyor sular altında kalacak bir kısmı diyor. kalıcı bir kısmı sürekli su baskınları olmak kaydıyla evet hı hı. böyle evet. bir e, Öngörü var. Ama Hı. böyle bir öngörü var da yani bir yandan da İstanbul Metropoli miting ve gösteri alanı diye bir şey yapılıyor bir proje yapılıyor ee, hatta şey bu 715 bin metrekarelik bir yer ve bunun 578 bini doldurulmuş denizin nasıl doldurularak elde deniz edilen doldurularak. kısım. Hükümetin herhalde bu verilerden, bu bilimsel raporlardan çok fazla haberi yok yani böyle 2023 bir şey yapmaya yoksa. <gülüyor> 2023'ten yani. sonra pat diyor. Genel olarak bütün yani kapitalist sistemden kaynaklı bir şey herhalde. Bu kısa dönemli karlar meselesinden ilgili kısa dönemli bunlar da oy potansiyeli bilmem ne diyerek herhalde kısa dönemde evet. ...kârımız evet. budur deyip şey yapıyorlar... ...ne Hı -hı. derler... ...yapıyorlar hani... ...2023'ü kim göre kim kala... ...ya da işte deniz seviyeleri ne kadar yükselir... ...hiç hesabı... Temsili demokrasinin de orada biraz... E, ...sınırları zorlanıyor diyebiliriz... ...hani bu 4-5 senelik bir hükümete... E, Bırakılmayacak İktidara kadar İktidara gelen hükümetlerin e, evet. <gülüyor> aldığı kararlar maalesef biraz öngörü konusunda zayıf olabiliyor. Evet. Yani denizi doldurarak miting alanı yapmak... E, yani zaten var olan, hali hazırda var olan, kendiliğinden oluşmuş e, kıyı alanlarının önemli bir bölümü risk altındayken... hani hı hı. ...şeyi hı hı. geçtim, yani iklim değişikliğini yavaşlatmak üzere alınacak önlemleri geçtim. Buna uyum. Bu da gerekli çünkü. Tabii yani tabii. Ne evet. kadar önemli... ...şey yapsak da... ...yavaşlatsak da bir kısmı olacak zaten. Olacak. Zaten oldu. Hı -hı. Bir kısmı da olacak. Ona Hı -hı. uyum sağlamak yerine... E, ...işte... Onu zorlayıcı projeler... Mevcut deniz seviyesinde... ...evet onu Hı. zorlayan... E, ...işte şeyler... Sınırları zorlayan <gülüyor> e, işte ...miting alanları vesaire... Yani hmm. bunu bilmek lazım. O miting alanının ömrü epey kısa olacak yani. Onu söylemek evet. lazım. Yani bu hmm. iklim değişikliği konusunda adım atılsa da kısa olacak. Çünkü evet. bir erozyon etkisi var zaten su yükselmesinin. Hani e, bütün önlemler alınsa bile yüzyıl sonuna kadar e, şeyi de söyleyeyim. Sen programın başında söyledin. Dokuz santim zaten ısıttık iklimi. Bir dokuz santim daha ısıtmayı da garantiledik onu da söyleyelim. Hmm. Yani atmosferde biriktirdiğimiz gazları etkisini hemen göstermediği için... ...yaklaşık hmm. 1.7-1.8 dereceye kadar zaten evet. ısınacağız. Gecikmeli hmm. ısınmadan dolayı. Evet. E, onun sonucu olan da bir su yükselmesi olacak işte o miting alanında pek o su yükselmesine dayanacağını ben düşünmüyorum. <gülüyor> Belki de yüzer bir miting alanına çevrilebilir. Bir yandan da şey var evet. hani söyledin ya 2.6'lık bir deniz seviyesi yükselmesi İstanbul'daki su kaynaklarının yarısının zaten kirlenmesine yol açacak dedin. Tuzlu hem, suyun karışımı. Yani. Su Yaklaşık öyle bir şey söylemiyor. Aşağı yukarı. Şimdi hem böyle... Bir yandan da diyorlar ki işte 2023'e kadar, 2070'lere e kadar, kadar pardon 70'lere kadar işte e, İstanbul'un su sorunu çözdük. Melen'den 185 kilometre öteden su getiriyoruz falan. O olmayacak. Onu açıkça söyleyelim. Yani İstanbul'un da Türkiye'nin de su sorununu o şekilde Melen'den su getirmeyle falan olacak bir şey yok. E, hmm. Mevcut su kaynaklarının çok daha... E, ...etkin verimli kullanılmasına dair çalışmalar yapılmalı. Ee, yani zaten hızla kayboluyor. İşte ben Konya'ya da gittim bu araştırmayı yapmak için. Orada hmm. e, Konya Türkiye'nin en önemli tar tarım alanlarından bir tanesi. Hmm. Ee, <gülüyor> yani her yıl e, boru ekliyorlar yeraltı suyuna ulaşmak için. Gittikçe evet. daha derinden 15 ulaşıyor. yıl önce 20 metreden su çeken bir yerde... Hmm. E, evet. ...80 metrelere 100 metrelere gerilemiş durumda. Evet. Hmm. Evet. Yani evet. hal böyleyken oradaki mesela çiftçinin de söylediği şey şu hani Kızılırmak'tan buraya su gelsin ya yani Kızılırmak'tan oraya su gelmesine o da olacak iş değil İstanbul'a Melen'den su getirmekle de olacak iş değil e ee, ne olacak? onların hepsi evet. palyatif çözümler aslında. Yani evet. bir an önce bu iklim değişikliğini Hı -hı. E, körükleyici politikalardan hızlı vazgeçip yenilebilir enerjilere dönmek gerekiyor Rüz Rüzgar, güneş e, Hı -hı. jeotermal'e dönmek gerekiyor enerji verimliliği ve enerji tasarrufuyla birlikte evet. başka hiçbir çözüm yok başka bir çözüm gözükmüyor. yok şeyi de söyleyelim bu arada hani programın sonuna geldik biliyorum ama hani yenilebilir Hı -hı. enerji olarak bizim e, hükümetin sık sık sunduğu hes meselesi vardır biliyorsun Hı -hı. hep yenilebilir olarak sunulur evet. Evet. onları döndürecek su kalmayacak evet, evet. Evet. buzullarımız İsti raporunda o da var. O her yıl 10, 10, 10 metre geriliyor. Evet, hı hı. evet. Konuşulacak daha evet, çok şey çok var, var ama programımızın sonuna geldik. Mahir Ilgaz'a çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Teşekkürler. Bu haftalıkta bu kadar su hakkında gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.